Sizden biriniz sinirlendiği zaman sussun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Bu emrin önemini, içeriğini iyi anlamamız lazım. Nasıl yemek yememiz gerektiğini, nasıl abdest almamız gerektiğini bize öğreten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sinirlendiğimiz zaman öfke halinde ne yapmamız gerektiğini de bize öğretiyor. Bu dünya hayatında çoğu zaman sinirli olabiliyoruz. Moralimizi bozan, öfke haline sebep olan onca şey olabiliyor. Kardeşlerim, insanoğlu öfke ve şehvetinin sınırlarını asla bilemiyor ciddi manada öfkelendiği zaman öfkesinin içinden selametle çıkıp çıkamayacağını garanti edemiyor. O öfkenin neler yaptıracağını bilemiyor. Gerçekten de öyle değil midir? Bugün kendimi tanıyamadım, ben o işin nasıl yaptım diyen binlerce insandan biri biz olabiliriz. Bazen cinayet sebebi Küçük küçük şeylerin büyük büyük gösterildiği bir sahne sunan şeytanın yüzünden kardeşlikler, ortaklıklar yer ile yeksan oluyor. Öfke, şeytanın biz insanların üzerinde kullandığı en önemli silahlarından bir tanesi. Kendisini en kıymetli, en büyük en harika şeylere layık olduğunu zanneden nefsi de devreye sokuyor, duyguları, kelimeleri ve davranışları bir savaş alanına çeviriyor. Bir Müslüman evladına birçok şeyi öğretmeli. Evlendiği zaman nasıl gusül abdesti alması lazım, nasıl namaz kılması lazım, bunlar çok önemli şeyler. Ama bir anne babanın kızına, ve oğluna öğretmesi mecbur olduğu şeylerden bir tanesi de sinirlendiğinde tepkisinin en fazla ne olması gerektiği ve yapacağı şeylerdir. Neden biliyor musunuz? Eğer öfkenin nasıl bir bela olduğunu, dizginlenmediği zaman nelere sebebiyet verdiğini bilmeyen bir evladınız namazını kılıyor veya şu şu güzel hasletlere sahip, ama hanımıyla, kocasıyla küçük bir problemi dev hale getirip de sen nasıl bir insansın, sen şöylesin, böylesin diyerek ayrılma noktasına geleceğini de, şeytanın bunu çok iyi kullandığını da unutmamak gerekiyor. Dünya insanı sıkar. Ama dikkat ederseniz, bir evde odalar genişlemez, insanın bakışı genişler veya daralır. Oturduğunuz koltuk, yattığınız yatak senelerce aynıdır. Ama bazen kendinize daralmış, bazen ferahlamış hissedersiniz. Eviniz ne kadar konforlu, ne kadar geniş olursa olsun, oda sayısı ne kadar fazla olursa olsun, o ev size bazen zindan gibi gelir. Bazen de bir odadan müteşekkil olan bir ev eğer o gün güzel bir haber aldıysanız sizin için bir saray yavrusu olur. Yani kardeşlerim içine bir türlü sığamadığımız şu koca dünya aslında dar değildir. Dünya ovalarıyla, okyanuslarıyla, dağlarıyla bildiğimiz dünyadır. Dönmeye devam eder ama daralan alan bizim yüreklerimizdir. İşte öfke de hep bu bakış açımızdan imtihan dünyasında yaşadıklarımızdan da kaynaklanıyor olabilir. Bugün 2021 yılındayız. Bundan yıllar önceki insanlar bizden daha huzurlu yaşıyorlardı. Daha dar binalarda, daha küçük odalarda imkansızlıklar içerisinde yaşıyorlar ama bizden daha huzurluydular. Bugün kaybettiğimiz huzur ve sakinlik insanın kendi daralmasından ibarettir. Bundan 500 yıl, 1000 yıl önceki yaşayan insanların da soluduğu hava, bugünkü kadar kirli olmasa da aynı havadır. O insanların gördüğü doğa, şu bitkiler, okyanus, Denizler, evet bugünkü kadar kirli olmasa da, yine benzer görüntülerdir. Değişen bizleriz kardeşlerim. Değişen algılarımızdır. Anlaşılıyor ki, çatlamak ve dünyanın üzerine gelmesi, insanın kendi iç dünyasında olur. Dünyaya bir şey olduğu yoktur. Çatlasa, patlasa, Bizden öncekiler çatlardı. Üstelik şimdiki gibi bir bolluk devrinde de yaşamadılar. Kıt kanaat geçindiler. Bugün küçücük bir yavrumuz bile sinirlendiği zaman kendisinde olamıyor. Evin altını üstüne getiriyor. Etraflar kırılıyor. Neler var neler. Küçücük bir yavru bile kendine dolmuş hissediyor. Öfke kusuyor. İki tane yavrunun arasında Aynı anne babadan dünyaya gelmişler ama öyle bir öfke var ki küçücük bir oyunu oyuncağı veya bir bisküviyi paylaşamıyorlar. Evet, dünya insanı sıkar. Peki biz bu konuda tüm suçu dünyaya atarak rahatlayacak mıyız? Hayır. Çünkü Müslüman biliyor ki ben dünyaya değil cennete ayarlandım. Eğer bana verilen görevleri yerine getirebilir, Allah'ın rızasını kazanabilir ve onun rahmetiyle cennete gidebilirsem amacıma ulaşmış olurum. Ben dünya adamı değilim, dünya kadını değilim. Dünyada yaşarım, yapmam gerekenleri yaparım. Rızkımın peşinde koştururum, zaten o da beni bulur. Çoluğuma çocuğuma bakarım, evlenirim. Pikniğe giderim imkanım varsa, dünyada alacağım lezzetler varsa tamam ama benim esas gayem ahiret odaklıdır. İşte bunu bilerek yaşamanın Müslümanlık olduğunu söylüyor hocalarımız. Yani iki cennet yoktur. Dünya müminin cenneti değildir. Böyle bir cennet düşünebiliyor musunuz? Her gün bir şehit haberini aldığımız, her gün bir Ziya'nın her gün kötü bir haberin, bunca hastalığın olduğu bir cennet düşünebilir miyiz? Dünya cennet değildir. Allahu Teala'nın ayetlerinde de buna en küçük bir girizgah veya işaret yoktur. Tam tersine çocukluğumuzdan bu zamana kadar tefsirleri okuyan hocalarımızdan neyi duyduk? Neleri duyduk Allah aşkına? Şöyle bir hatırlayalım. Tam tersine dünyanın ne kadar zorlu olduğu, imtihan alanı olduğu, şunları şunları yaparsa insanın kurtulabildiği aktarıldı. Zaten sıkıntı, problem, ağır şeylerin olmadığı bir yerde neden sabırdan bahsetsin Rabbimiz Celle Celaluhu? Öfke büyük bir tehlikeyi beraberinde barındırıyor. Öfke nedir derseniz bu sinirli halimiz, duygusal, fiziksel ve psikolojik birçok acıya ya da olmasını istemediğimiz bir şeye verilen, elimizde olmadan verdiğimiz bir cevap diyebiliriz. Öfke anı neden bu kadar tehlikeli görülüyor? Şöyle, öfke anında insan doğru kararlar veremiyor normal davranışlarda bulunamıyor, doğru düşünemiyor, aynı zamanda da hangi işi yaparsa yapsın, hangi kararı alırsa alsın, bir insan çok öfkeliyken aldığı kararlarda eninde sonunda pişmanlık duyuyor. Bunu hayatımızın belli dönemlerinde, iniş çıkışlarında yaşamış olmamız lazım. Doğru mu? Pişmanlık duymadığınız bir şey yoktur. Hayatınızın bir bölümünde, ''Keşke şunu yapmasaydım'' dediğiniz mevzular vardır. İşte büyüklerimiz o yüzden söylemiş kardeşlerim, ''Öfkeyle kalkan, evet zararla oturur.'' Ne güzel bir atasözü. Şimdi bir insan öfkelenmeyecek mi? Her öfke duyduğunda, sinirlendiğinde bir haber aldık birinden, bu insanın yanlış bir hareket yaptığını söyleyebilir miyiz? Hayır. Bazen öfkelenmek de gerekiyor. Evet, sinirlenmemiz gerekiyor. Bir dakika ne oluyor dememiz gerekiyor. Ama bunu bir alışkanlık haline dönüştürmememiz lazım. Birazdan inşallah vakit olursa örnekler vermeye çalışacağız. Bir kardeşimize yapılan haksızlık, ülkemize, dinimize, bayrağımıza, ezanımıza karşı yapılan bir hadsizlikte nasıl sinirlenmeyeceğiz? İnsanların bu kadar gözyaşı döktüğü, zulmün olduğu değil mi? Teröristlerin kafalarına göre bir şeyleri yaptığı, kimilerinin de efendim yok ya onların yaptığı doğrudur diyerek şaşırtıcı mesajlar verdiği bir durumda insan nasıl sinirlenmez? Nasıl bu kadar hırsızlığın, bu kadar soygunun, Haksızlığın olduğu bir dünyada insan sinirlenmez. Bunlar ayrı ama ne dedik? Küçük tefek şeyleri büyüterek ani refleks göstermek. Yani mini olayları büyük hale, dev hale getirmek. Örneğin evinde çocuğunun yaptığı bir yanlış, hanımının bir yanlış davranışı veya hareketi, iş yerinde yaşadığın bir şeyler... Çok büyük olmayan şeyleri hepimiz biliyoruz ama bazen öyle oluyor ki elimizde olmuyor. İş ne zaman duruluyor? Bu sefer eyvah ben demek ki öfkemi kontrol altına alamıyorum diyoruz. Evet bazı insanlarda öfke tam bir afettir. Deprem gibi, sel felaketi gibi, yangın felaketi gibidir. Bir afettir sonun başlangıcı olabilecek kadar önemsenmesi gereken kontrolsüz bir tepkidir kardeşlerim. Ve öfkenin şiddeti, süresi insanlara ya da eşyalara verdiği zarar çok farklı olabiliyor. Kiminin öfkesi çabuk geçiyor, kimininki seneler boyunca devam ediyor. Artık kendini öfkelendiren o şey, ne kadar canını çısıktı ve öfkesini kontrol edememesi onu nerelere getirdi düşünün bir olay yaşadı. O olayla ilişkilendirdiği bir şey aklına geldiğinde 10 senede geçse yine de aynı öfkeyi duyabiliyor. Ama insanlar arasında bu farklı farklı olabiliyor. Kardeşlerim öfke bağışıklık sistemini de mahvediyor diğer hastalıklara karşı bizi savunmasız hale getiriyor. Bilim insanlarının yeni yeni yaptığı çalışmaların nihayetinin sonucunu sizinle paylaşıyor. Biz ne kadar sinirli olursak, ne kadar bu öfke kontrolünü başaramazsak ve küçük şeylerden sıkıntı duyacak hale getirirsek, havadan nem kapmak derler ya mesela, o hale gelirsek, Kendimiz zaten hasta oluyoruz. E zaten kendisi çok sinirli olan insanların etrafındakiler de çok mutlu olmuyor. Abiniz, kocanız, hanımınız, anneniz, iş yerindeki arkadaşınız, ne kadar sevseniz, ne kadar iyi bir insan olduğuna itimat etseniz, güvenseniz ama onun sinirli olduğunu bilirseniz rahat edemiyorsunuz. En küçük bir şey de çünkü parlayacak böyle. Ama kimilerinin de saman alevi gibi olur. Öyle ya. Öfkenin en iyisi geç olanı ve çabuk söneni buyuruluyor. Peki insan neden daha fazla öfkeleniyor, hiddetleniyor, bu tepkileri veriyor? Uzmanlar şöyle birkaç kategori oluşturmuşlar. Müsaadenizle o aldığım notu da sizlerle paylaşayım. Evet bakın diyor ki senmemek. ''Değer verilmemek, kullanılıyor intibayı yaşamak, af buyurun aptal yerine konmak, haksızlığa uğramak, aldatılmak, iftira.'' diye devam ediyor. Bilim insanlarının açıklaması böyle. En çok insanlar bu konularda öfkeleniyorlar ve bir önceki anlatmaya çalıştığımız yerde de söylemeye çalıştık. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Kimisi çok daha hafif atlatabilirken kimisi hayat memat meselesi diyor. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu bu olaya çok önemli bir son noktayı koyuyor. El-Maide suresinin 54. ayetini lütfen dikkatlice bir okuyalım ve dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, Bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı alçak gönüllü, şefkatli, kafirlere karşı şerefli ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Sadakallah. Şimdi dinlediğimiz bu ayet ışığında canı, malı, namusu, efendim dini veya bir hakkı diyelim insanın bir sürü hakkı var. Bu hakları korumak ve mazluma yardımcı olmak için duyulan öfkede sorun var mı yok? Tamam. Bunun yok edilmeye çalışılması ya da öfkenilmesi gereken yerde acziyet gösterilmesi de yerilmiştir. Şimdi ayrı bir yere geldik dikkat ettiyseniz. Öfkelenmem gereken yerde eğer öfkelenmiyorsam, tepki göstermem gereken bir durumda neyse canım deyip pusuyorsam, susuyorsam, korkuyorsam bu da yerilmiş. İstenilmeyen öfke, mazlumlar ve insani haklar söz konusu olduğunda sessiz kalıp sadece dünyevi meselelerde istek ve arzular karşılanmadığında ortaya çıkan öfke türü. İstenilmeyen bu senin dinine, diyanetine, ailene, efendim bayrağımıza, ezanımıza karşı yapılan bir haksızlık, efendim bir saygısızlık terbiyesizlik olduğunda yine medeni ölçülerde ben senin bu konudaki yanlışına karşılık cezanı kesiyorum diyerek değil kanunlara riayet ederek ama en azından kalbiyle hayır ben bundan razı değilim demenin gerekli olduğunu ama hiç bunlara önem vermeden kendi nefsiyle alakalı bir durumda bir eleştiri geldi bir şey oldu bu sefer ne oldu kendi canı yandığı için öfkelendi. İşte bu yasaklanmış. Daha önceki programlarda aktarmaya çalıştığımız bir örnek vardır. Yeri geldiği için tekrar edeceğiz. Bazen tekrar etmenin de faydası olabiliyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an bir savaşta bir kafirin yanında tam işini bitirecek kılıcını çıkarıyor. Tam saplarken yerdeki tükürüyor. Bu sefer sinirleniyor Hazreti Ali radıyallahu an düşünün ama kılıcını çekiyor, itekliyor şöyle. Yürü git der gibi. Bu sefer yerdeki de şaşırıyor. Ya sen beni öldürecektin. Birkaç saniyen vardı. Ben de sana tükürdüğüm halde belki daha kolay beni öldürmen gerekiyordu. Ama sen öldürmedin beni. Ne dedi Hazreti Ali radıyallahu? Ben dedi şu gördüğün kılıcı Allah rızası için kullanırım. Rabbim Celle Celaluhu'nun rızasının dışında kullanmam. Ben az önce cihat için bu kılıcı aldım ve Allah uğrunda savaştım. Ama şimdi sen benim yüzüme tükürdün, nefsime ağır geldi. Seni şimdi öldürseydim nefsimden dolayı bu olacaktı. Ben bu kılıcımı, ''Kendi nefsim, kendi isteğim uğrunda kullanmam, Allah Celle Celaluhu rızası üzere kullanırım.'' dedi. Ve rivayete göre o kişi daha sonra tevbe ediyor. ''Bu nasıl bir din, bu nasıl bir adamdır?'' diyor ya. ''Bu nasıl bir Müslümandır?'' diyor. ''Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sahabi kendiniz geliyor. Bana diyor, ''Bir tavsiyede bulunur musunuz lütfen?'' Öfkelenme buyuruyor. Yine başka bir tavsiyeniz var mı efendim? Dünyada, ahirette mutlu olmama sebep olacak bir şey söyler misiniz? Yine öfkelenme buyuruyor. Sahabi efendimiz şaşırıyor. Efendim başka bir şey tavsiye eder misiniz? Tam üç kez öfkelenme buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadiste. Demek ki kendisine böyle bir telkin verildiyse, bize de size de aynısı verilmiş olabilir. Evet her insan bir değildir ama çoğumuz böyle önemsiz gördüğümüz şeyler yüzünden belki başkalarını kınamamız yüzünden bir gün bunlarla karşılaşıyoruz. Biz olmasak sevdiğimiz bir insanın başına gelebiliyor. Nefsine ağır geldiği için bir şeylere sinirlenen, ve öfkesine sahip olan insanın kendisine ve çevresine verdiği zararlar Allah'ın rahmetinden çıkma sebebi olacağından çok büyük bir iflasın içine girmeden Allah'ın rızası doğrultusunda o öfke kontrolünün yapılması çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de de bununla alakalı çok önemli ibretlik bilgiler vardır. Mesela Rabbimiz Celle Celaluhu bir başka ayetinde, Şura Suresi'nin 37. ayetinde bugün bu konuşmaya çalıştığımız psikolojik sürece ışık tutuyor. Öfkenin insanda neler yapabildiğine dair ve Rabbimiz Celle Celaluhu iyi insanları da bu ayette aktarmış oluyor özelliğini. Bakın ne buyuruluyor? Onlar günahların büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınan ve öfkelendikleri zamanda bağışlayan kimselerdir. Bizi en iyi kim tanır? Rabbimiz tanır değil mi? Kurban olduğum Celle Celaluhu o gazaplandığımız zaman vücudumuzda nelerin olacağını da zaten biz dünyaya gelmeden önce de biliyordu. Bizim üzülmemizden haber yok mu? Var. Şu öfkemizin Haberdar kimdir en iyi kendisidir. Gözümüzü kapayıp da hüngür hüngür ağladığımızda veya bir hastahane koridorunda evladımızın, bir yakınımızın haberini bekliyoruz diyelim gecenin bir vakti ya o sıcak sıcak yanağımızı ısıtan yağmur gibi gözyaşlarından da haberdar olan Rabbimiz Celle Celaluhu bizi çok iyi biliyor. Yani bizden Yapamayacağımız bir şey istemiyor. Bu konuda kendinizi güçlü hissedin. Eğer, evet ben çok öfkeliyim, çabuk sinirleniyorum, böyle bir mizacım var diyorsanız, bu nidalar size de geliyor. Bunun tedavisinin affetmek olduğunu bize buyuruyor. E bu kolay bir şey değil. Ama öfkeyle ağzından nelerin çıkacağını, elinden hangi zararların geleceğini düşündüğünde... Şükretmemiz lazım. En azından bir ilacı var diye. Öyle hastalar, öyle hastalıklar var ki bugün Allahu Teala şifalar buyursun. Amin. Derdi bulunamıyor çaresi. O derdin çaresi yok. İlaç yok. Tedavi yok. Ya ağrı kesiciler verilebiliyor. Bir başka kişi gelse mesela ya benim boğazım çok şişti. Doktora gittim. Bademci kameliyatı olmam gerektiğini söyledi. Çok moralin bozuluyor dediği zaman der ki ya sen neden bahsediyorsun? Gideceksin yarım saat, 1 saat bir ameliyatın var sonuçta. E benim hastalığımın tedavisi yok kardeşim. Bu daha ağır. He bakın bize güzel bir nimet. Gazaplandığımızda öfkeli bir mizaca sahibiz diyelim. Bunun kontrolünü de bize aktarıyor. İlerleyen dakikalarda inşallah ona da geçeceğiz. Yani dünyada zaten sıkılmadığımız, bunalmadığımız, imtihana tabi tutulmadığımız bir sene olmayacak. Bazen bu gün içinde bile değişecek. Kardeşler, dünya imanımız kadar sabrımızın da test edildiği bir meydandır. Sınırsız nimetler, Uçsuz, bucaksız cennetler yalnızca o sabır testinden geçebilenlere nasip olacak. Bugün, öfkenin biraz daha şöyle gerilerine gidersek eğer, çocukluk yıllarımızda bunun şekillendiğini biliyoruz. Elbette çocuklarımıza güzel davranmamız lazım, ama çocuklarımızı aşırı derecede şımartırsak, onlar da ileride başlarına gelen bir olay karşısında anne babasının ona davrandığı, o korumacılık gibi davranılmadığını anladığında, her başarısız olduğunda, her hakkı yendiğinde, her isteği olmadığında öfkelenecektir. Bu konuda anne babalara büyük bir iş düşüyor. Nasıl yapacağız bunu? Kardeşlerim, çocuğa her ağladığında istediğini verirseniz, benim kızım çekmesin, benim oğlum çekmesin, ben çok çektim zamanında. Düşünerek böyle. Her istediğini eksiksiz yerine getirirseniz, tamam evladım, tamam yavrum. Yeter ki sen üzülme derseniz, geleceğini karartmaktan, ona işkence etmekten başka bir hizmetiniz olmaz. Yeri geldiği zaman, biraz ağlamasına izin vermeyi, o şekilde ağlaya ağlaya rahatlamasını beklemek de, her istediğini almamakla oğlum veya kızım, bunu almak istemiyorum, seni sevmediğim için değil, imkanım olmadığı için değil, senin var ve yoku bilmen için, düşen insanı anlayabilmen için, büyüdüğün zaman, benim yaşıma geldiğin zaman, hayat sana karşı, üstüne üstüne geldiğinde, kendini yalnız hissettiğinde, daha güçlü olman için, yokluğu bilmen için bunu yapıyorum desek ne kaybederiz? Çocuk ağladığı zaman karşısında bir köle gibi el pençe divan durup, adeta savaşı kaybetmiş bir komutan gibi bu hale bürünmek bizim evlatlarımızı yaptığımız bir zulümdür. Nasıl ki böyledir, nefsimiz de aynen çocuklarımıza yaptığımız bu yanlış gibi, nefsimiz küçücük bir şımarık çocuktur. Her şeyi ister, gençken de ister, olgun halde de ister, böyle saçı sakalı beyazlaşmış olsa da insanın nefsi büyümez. Nefsin arkadaşı, efendim nefsin sırdaşı olan iblis her zaman farklı bir şey gösterir. O nefsimizde az önce vermeye çalıştığım çocukların eğitiminde bazen ağlamasına izin vermek, bazen yok demek, hayır demek nasıl faydalıysa nefsimizde bunları hak ediyor. Her dediği yapılarak büyütülmüş bir gelin, her dediği yapılarak büyütülmüş bir e, erkek, hayatı boyunca kimle evlenirse, ona zindan hayatı yaşatacaktır. Kardeşlerim, insan evet küçük şeylere üzülmemeli ama nefsini de dizginlemeyi bilmeli. Allah'a, peygamberlere, meleklere, ahirete, iman kaidelerine dil uzatıldığı zaman biz sakin olamayız. Biz o zaman patlamaya hazır bir volkan oluruz. Ama insani ilişkilerde nerede durabilirim ya da duramam kendime hakim olamam nerelere kadar bu işin ucu gider bunu bilmem lazım. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Trafikte neden sen benim önüme geçtin niye sinyal vermedin neden şu şu şu yanlışı yaptın diyerek insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bu nasıl bir öfkedir? Hatta öyle ki Buradan şu yayında sizlerle paylaşıp moralinizi bozmakta istemiyorum. Ama savaşlarda neler oluyor? Azerbaycan'da neler yaşandı? O hocalı katliamında Azeri kardeşlerim bilirler. Bosna Hersek'te neler yaşandı? Sırabrenitsa'da. Myanmar'da Arakan'da neler yaşandı? Adamlar öyle bir öfke kusuyorlar ki. Bir insan savaşta bir insanı yani çatışmadasın, karşıdaki düşmanı öldürüyorsun, sen onun gözünden, burnundan, af buyurun, cinsel organından ne istiyorsun? Böyle hasta ruhlu insanlar var. Özür diliyorum. Ruh hasta olmaz. Hasta insanlar var. Kardeşler, öyle bir öfkeli dünyaya gelmişler, bu kontrolsüzlüğü Müslümanlara öyle uygulamışlar ki neler var neler. Yani kardeşler yeri geldiği zaman öfke güzeldir. Evet yeri geldiği zaman bonkör olmak lazım, hoşgörülü olmak lazım. Yeri geldiği zaman ağlamayı da bilmek lazım. Bu arada ağlamakla ilgili size bir bilgi vereyim. Efendim erkek adam ağlar mı? Ağlamayan düşünsün onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamış mı, gözyaşı dökmüş mü sabittir. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde daha küçücüktü, gözyaşı döktü. Yine Hatice annemizi radiyallahu anha hatırladığında, kendi annesini hatırladığında, babasının mezarında anneciğiyle beraber gitmişti. Orada hatırladığında gözü dolmadı mı, ağlamadı mı? ''Benim peygamberim, senin hepimizin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem.'' Kur'an'da sabit, bizim rehberimiz ve örnek olduğu sabit bir insan. Allah Celle Celaluhu bunun garantisini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O zat ağlarken, ''Ben erkeğim, erkeklere ağlamaz.'' diyebilen bana bir erkekten bahsetmeyin. Kaldırın, atın. Erkek adam ağlamaz.'' Bal gibi ağlar. Yerine göre, zamana göre, duruma göre. Ama hiçbir insan unutmamalıdır ki, birçok insan da içine doğru ağlar. O damlalar, gözünden şöyle yanaklarına süzülür, ama bazen, içine doğru o süzülür gider, kimse anlamaz. Hasılı, Ağlamak, doktorların verdiği o uyuşturucu ilaçlardan veya başka bir tür teskin edici ilaçlardan daha tesirli olabilir ağlamak. Erkekliği kabalık zanneden ağlamaz. Bir insanın namazda gözyaşı dökmesi, kimsenin olmadığı bir yolda yürürken veya bir mezarlık gördü ağlaması veya günahlarını düşündü, ''Bir sohbeti dinledi, bir programı dinledi veya bir hayvana baktı, hibretlik bir şey gördü, Rabbini hatırladı, duygulandı, hiç sebepsiz yere, gözyaşı dökemez mi?'' ''Aa sen ağlıyorsan depresyondasın, al sana antidepresan.'' ''Aa bir hafta on gün boyunca insan ağlamaz, demek ki hastasın, al sana şu tedavi.'' diye de bazı durumlar yaşanabiliyor. ''Evet.'' Şifalı bir tedavi olabilir kardeşim bazen ağlamak. Yani bu bir deşarj oluyor. Neden? Etrafı kırmak, parçalamak veya kalpleri incitmekten, kırmaktan çok daha güzel bir yöntem olabilir. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle bir hediye olarak paylaşalım. Korkmayın hiçbir şeyden. Beni ağlar görürlerse, zayıf olduğum bilinirse, hangimiz güçlüyüz Allah aşkına ya? Bu güçlü olma telaşemiz nedir onu da anlayabilmek mümkün değil. Hepimizin zaafları var. Ne olur yani yemek yemeden duramayan yediğini çıkarmadan af buyurun duramayan nefes almasa birkaç dakikada ölüp gidecek susuzluktan birkaç günden fazla dayanamayacak hale geldiğimiz küçücük bir pıhtı attığında beyne gidiyor beyin kanımızı kalbe geliyor kalp krizi bilmem nereye gidiyor. Akciğer embolisi bilmem havası şusubusu şişti kaldı profesör dediğin insan senelerce beyin üzerine kitap üzerine kitap yazmış bilgi üzerine bilgi katmış küçücük bir pıhta atıyor yay veya bir hava ameliyat sırasında emboli diyorlar ona hadi bitti ismin ne diyorlar böbön bakıyor profesör gitti çocuğa döndü biz böyle aciz bir varlıkken nasıl güçlüyüz havalıyız veya benim şu acziyetimi kimse görmesin diyeceğiz. Bırakın. Neyseniz olmaya çalışın. Ve geldik. Ben öfkeyi anladım. Nasıl bunu kontrol edebilirim? Evet. Yine Kur'an ve hadis ekseninde devam edeceğiz. Bugünkü bilim insanların da söylediği şeyleri zaten içinde bulacaksınız. Kardeşler gazap, sinirlenme veya öfke hep aklımıza neyi getiriyor? Kötü şeyleri getiriyor, çağrışım yapıyor. Mesela ateş, değil mi? Duman böyle, patlama, bomba. Neden biliyor musunuz? Bir Allah dostu diyor ki bir eserinde, ateşten diyor yaratılan şeytanla diyor, o gazap ateşinin bir bağlantısı vardır diyor. Ha o zaman, madem ateşe karşı sen barutla, kağıtla, Odunla gidemezsin söndürmek için. Su lazım diyor. Bir abdest alacaksın. Gazap şeytandan. Şeytanda ateşten yaratılmış. Ateş neyle söndürülür? Suyla. Biriniz kızdığı zaman abdest alsın buyruluyor Ebu Davud da geçen bir hadistir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bugün geçelim bilim insanlarına aynı konu. Aynı şeyler söyleniyor. Şöyle kafanızı ıslatın, ensenizi ıslatın, güzel bir duşa girin, şunu yapın. Hatta Japon bilim adamlarının çok ilginç bir bilgisi var bu konuda. Bu e, bilimsel çalışmayı yapan kişi sonra da Müslüman oluyor. Adam araştırıyor, araştırıyor. Yüzlerce kişiyle bu testi yapmış araştırmayı ve bulmuş ki ense tarafı, kulaklarının arkası, burnun, ağzın, dirseklerin, ayakların bunları serinlettiğin zaman bunlara sıvı teması olduğu zaman insan rahatlıyor. Bunu ne zaman bulmuş? 2002-2003 yıllarında. Sonra kendisi de Müslüman oluyor. Bir abdestten dolayı. Neden? Bu çalışma efendim Kur'an-ı Kerim'de işte Müslümanlar namaz emredilmiş. Bu namazı nasıl kılmaları lazım işte hadislerde bildirilmiş abdest var bu doğru mu değil mi çalışması değil dikkat edin Japon bir bilim insanı suyun insanlara ne kadar faydalı olduğunu araştırırken ya hiçbir şey rastlantı değil sebepler alemindeyiz tevafuk var tesadüf yok bak o da oradan buldu ve çalışmanın ortaya koyduğu şey çok güzel insanı sakinleştiriyor ne kadar bunun örneklerini görüyoruz köydeyken Af buyurun işte köpekler birbirlerine yaklaştıklarında kavga esnasında veya çiftleşme deniyor. Bazen kitlenirler. Onları ayırmak için soğuk su dökülür. Birisi mesela bir kaza başına geldi bir haber aldı bir su verilir serin. Elini yüzünü şöyle bir sularlar su çarparlar. Aynen öyle abdest almak birinci maddemiz. Öfke ateşinin abdestle söndürüleceği belirtilmiş. E peki İbrahim kardeşim buyur. Ben araba kullanıyorum, öfkelendim. İstanbul'dayım. E5'teyim zaten trafik hınca hınç. Yanımda su mu bulunduracağım? Ablis Salman'a lüzum yok. İmkanın varsa bunu yap ama diğer maddeleri dene. Ona geçmeden önce elbette yanına ne yapabilirsin? Bir pet şişe su olabilir. Yanınızda su bulundurunuz. Şöyle elinize, yüzünüze, ensenize sinirlendiniz mesela, bismillah deyin. Allahu Teala'nın ismini Anın, birazdan size anlatacağım. Eûzü Besmele çekmeniz de size inşallah şifa olacaktır. Salavat okuyun, yani Allah'ı hatırlayın Celle Celaluhu ve o suyu yüzünüze çarpın inşallah. Abdest alamıyorsanız. Birinci madde bu. İkinci maddeye geçtik o Besmele durumuna. Kardeşler, yine bir örnek verelim size. Anlatmaya çalıştığımız şeyleri bir temeli dayandıralım. Adama diyorlar ya, nereye dayanarak bunları söylüyorsun? Duvara dayanarak söylüyorum. Burada anlatmaya çalıştığımız şeylerin bir dayanağı olsun. İşte size dayanak Buhari'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, İbni Hanbel'de geçiyor. Nedir mevzu şu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün birbirine sataşan, söven, kötü şeyler söyleyen iki kişiyi gördü. Birinin yüzünde o öfkeli hali belirince buyurdu ki ben bir söz biliyorum. Eğer şu adam bunu söylerse öfkesi geçer. Bu söz Yani kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım cümlesidir diyor. Allah Allah. Ne kadar bildiğim her yemekten önce bir işe başlarken, arabaya binerken, evden çıkarken değil mi? Besmele çekiyorum Kur'an'a, geçeceğim okurken namaz kılacağım hiç aklıma gelmemişti işte eûzü besmele kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım cümlesi bugüne kadar belki değerini pek bilmiyorduk ama bundan sonra değerini bilenlerden olalım yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Selem'e radıyallahu anhum'a annemize öğrettiği bir yine tavsiye var ey nebi olan Muhammed'in Rabbi Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem ve celle celaluhu günahlarımı bağışla ve kalbimin öfkesini gider diye dua edermiş. Ha demek ki sadece 2021 yılında değil sahabe döneminde onun öncesinde onun öncesinde öfke var. E nerelerde bunu görüyoruz? Habil, Kabil olayında. Nerede görüyoruz? Firavun'da görüyoruz. Nerede görüyoruz? Karun'da görüyoruz. Öfke ateşi. İkinci maddemiz Allah'a sığınmaktı. Üçüncü maddemiz bu şu anda beni dinleyen evlenmiş veya evlilik arefesinde olan erkekleri daha fazla bağlıyor. Gelin bakalım şöyle radyonuzun başına. Evvela bilgiyi aktaralım. Kardeşlerim insan o öfke anında elinden neler gelebileceği belli olmadığı için tehlike arz ediyor demiştik ya. Üçüncü madde tavsiye O halde nerede bulunuyorsan Yerini değiştir Ne demek bu? Diyelim oturuyorsun kalk Ayaktasın otur Evdesin dışarı çık Dışarıdasın Farklı bir yere geç Evin bir odasındasın dışarı çıkamıyorsun Bir hanım kardeşimiz mesela Diğer bir odaya geç Veya diğer kısımlara bak Abdest al besmele çek gibi Bakın Evvela hadisi paylaşıyorum. Dikkat edin. Öfke, insanoğlunun kalbindeki bir ateş parçasıdır. Gözlerin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misin? Her kim bunun eserini duyarsa, yere uzansın. Allah Allah. 14 asır evvel, 1400 küsuru var yıl. Bugünkü tıp, 1-2-3 tıp işte bu konuda. Sinirlenmenin tarifini duyuyor musun? Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Gözleri diyor kızarıyor. Boyun damarları şişiyor. Bunu gördüğün zaman uzan. Biriniz öfkelendiğinde ayaktaysa otursun. Yine sakinleşmezse yanı üzere yatıversin. Al ikinci hadis şerif. Abi bunun erkeklerle ne alakası var? Tamam erkeği kadın yok ama... Kadın tartıştığı zaman ben gidiyorum diyecek hali yok. Veya erkek hanımıyla tartıştı. Kim haklı olursa olsun. Çık evden dışarı deyip de kadıncağızı gecenin bir vaktinde dışarı atamaz. Böyle bir hakkı da yok. Ne yapacağız? Tamam vay. Tartıştın hanımınla. Ben bir şöyle bir dolanıp geleyim. Öyle kapıyı, pencereyi kırarak değil. Hadi selam aleyküm. E nereye gidiyorsun? Biraz sinirliyim ben. Kim haklı haksız bak onu boşver. Bu da bizim için Allah'ın izniyle bir sevap olarak gelecek. Bunu unutmayalım. Birinci sabdest alıyoruz veya abdest alacak imkanımız yok. Yüzümüzü ensemizi yıkıyoruz. İki Allah'a sığınıyoruz dedik. Eûzü besmele çekeceğiz. Efendim bunu tekrar tekrar yapabiliriz. Üçüncüsü olduğumuz yeri değiştireceğiz. Oturuyorsak kalkacağız. Kalkıyorsak oturacağız. Olmadı. Yan tarafa doğru uzanacağız. Dinleneceğiz mesela sakin bir yerde. Özellikle erkekler için eğer daha fazla sinirlenip öfkenizi hakim olamayacağınızı da göze alarak mümkün mertebe karşınızdaki insana söyleyerek öyle sağa sola yumruklar atmadan kapıyı böyle çarparak şu mesajı vererek işte bak dışarı çıkıyorum ama aslında ben sana böyle bir şiddet uygulamak istiyorum senin hakkın bu hadi ben iyi bir adamım gidiyorum diye düzgüncene çıkarak şöyle bir 10 dakika 15 dakika yürüyerek sakinleşerek Eve dönmek lazım. Bu da önemli tavsiyelerden bir tanesidir. Çünkü bugünkü cinayet vakalarına, insanların birbirlerine bunca saldırmalarına baktığımız zaman hep birkaç saniye içerisinde olduğunu görüyoruz. Beynimizde bazı kimyasallar var. Bunun bilimsel açıklaması da var. O birkaç saniye içerisinde bazı komutlar, yap yapma kaç, mücadele et komutları var. E, i̇blis de bu işin bir tarafından tutuyor demek ki çok fazla kendimize güvenmeye bana bir şey olmaz ya ben öfkeme çok güzel hakim olurum demeye gerek yok. Öfke anında çünkü insanın aklı yerinde olmuyor. Değerli kardeşlerim evli kardeşlerim için bu cümlem evli olmayan kardeşlerim de en azından bu bilgiyi bilebilirler. Bir insanın helaliyle yani kocasıyla hanımıyla yapmış olduğu cinsi temaslar ona hayır olarak döner. Karı kocanın helaliyle paylaştığı anlarda da insanın aklı gider. Yani gider derken akılsız mı olur? Hayır. Bilim de bunu ispat etmiştir. İnsanın o anlarında diyelim %10, %15'de çalışıyor beyni. Çünkü aklı farklı yerlerde. Şehvetinde, duygularında ama aynı şekilde cinsellikte olduğu gibi insan öfke anında da aklının %10'lu, 15'i kalıyor. Bazen kalmıyor. O yüzden zaten ya ben bunu yapıyorum ama bunun sonrası ne olacak diye düşünmüyor. Ne yapıyor mesela? Cinnet getirdi diyorlar haberlerde. Daha sonra pişman ama 30 sene ceza, 50 sene ceza, müebbet, hapis. Bir de bunun ahireti var. İnsan kendine de zarar verebiliyor mesela. Bakıyorsunuz çok önemli bir şey mi değil ama o anda düşünemiyor. İşte o yüzden değerli kardeşlerim bu maddelere dikkat edelim ve dördüncüsü. Belki de en zor olanını da sona bıraktık böylelikle susmayı tercih etmek. Çünkü İbn Hanbel'de geçen bir hadis-i şerif de var. Bu da bir tercihtir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biriniz öfkelendiğinde sussun buyuruyor. Tabi zor. Kardeşler, Peygamber Efendimiz aleyhisselam huzurunda kendisinin çok sevdiği Hazreti Ebubekir'e radıyallahu an hakaret eden birisine karşı onun bir süre ses çıkarmamasından çok hoşnut kalmış. Cevap vermedi diye kendisine kötü davranmış ama o cevap vermemiş. Bundan çok mutlu olmuş. Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu an sinirlerine hakim olamayıp o da ona e, cevap verince o sertlik veya üslupla hemen oradan ayrılmak istemiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu an tabii yaptığının yanlış e, olup olmadığını kendisine sormuş. Çünkü karşısındaki insan da ona kötü davranmış ona cevap vermiş oldu yani kendini müdafaa etmiş gibi oldu ya bakın cevaba lütfen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor doğrusu sustuğun vakit senin adına o kişiye cevap veren bir melek vardı ancak aynı şekilde sen de karşılık vermeye başlayınca melek gitti yerine şeytan geldi şeytanın geldiği yerde ''Ben bulunamam.'' dedi. Ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızdığı anlarda öfkelendiği kimseden yüzünü çevirmesi, onunla ilgilenmemesi de bir başka tedavi yöntemi olarak aklımızda olmalıdır. Evet, İslam ahlakında nefsini tatmin için kızmak doğru bulunmamış. Şahsi menfaatler adı altında da olsa, haklı bir sebep de olsa gazabını yenmek, karşı tarafı affetmek büyük bir meziyet sayılmış ve böyle yapamıyorsan bile hak senindir. İstersen hakkını helal etmezsin yani affetmezsin ama bunu insani bir şekilde, mesela kanuni bir şekilde, adli bir vakadır o zaman. Kanunla alakası olmayan bir yerdir, affetmek istemiyor musun? Çok fazla sana sevap verilecek günahlarından belki allah Teala seni azledecek, hafifletecek onu da istemiyorsun. Kendi başına ceza veremezsin. Bunu da inşallah unutmayalım. Ve şununla bitireyim müsaadenizle. Öfkeni yenmenin bilim insanlarının da açıkladığı bazı tavsiyeleri var. Onlarla beraber bunları bir hızlı bir şekilde paylaşalım. Devam edelim. Notlarımızı nereye koymuştuk? Hızlı bir şekilde okuyacağım unutmamak için not aldım. Öfkelendiğiniz kişiyle göz teması kurun. Kafanızı, gözünüzü sağ sol oynatmayın. Sen ben davası yerine doğru olana yönelmeye çalışın. 3 yargılayarak değil, algılayarak, algılatarak düşüncenizi anlatmayı deneyin. Hakaretler olmadan. 4 karşınızdaki insanı küçük düşüren onun Kırılmasına sebebiyet veren e, şeyler söylemeyin. Haksız pozisyona düşmeyin. 5. Karşınızda birisi konuşurken onun sözünü kesmeyin. 6. Kızgınlık ve gerilim devam ediyorsa anlaşılmayı daha sonraya bırakın ki bu çok önemlidir. Seni anlamayacak. İş kavgaya doğru gidiyor. Karı koca arasında da iş yerinde de iş artık başka bir raddeye gidiyor. Onu daha sonraya bırak. Ben mi haklıydım yoksa şu muydu bu muydu diye oradan uzaklaş. 7. Karşılıklı intikam duygularını canlandıracak pozisyonlara müsaade etme. ve 8. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Unutmuyoruz bunlara ek olarak Allah'a sığınıyoruz. Eûzü besmele çekiyoruz. Abdest alıyoruz alamıyorsak elimizi yüzümüzü yıkıyoruz ama ne yapıyoruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz veya Allah'ı celle celaluhu anıyoruz, salavat okuyoruz. Tamam. Abdest alıyoruz dedik. Tamam. Bulunduğu konumun değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tartıştık, uzaklaşmaya çalışıyoruz ve susmayı tercih ediyoruz. İnşallah bunları yaparsak Allahu Teala da bize yardımcı olacaktır. Bugünkü programımızda aktardığımız şeylerin hayır getirmesini temenni ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu, şeytanın en çok sevdiği o öfke anında, öfkesi çok geç olan, öfkelendiğinde de çabucak öfkesi geçen kullarından eylesin cümlemizi. Kardeşlerimize bir şeyi anlatırken, Elbette birçok şeytanın da yardımıyla onlara tepkiyle karşılaşabiliriz. Güzel dinimizi anlatırken, hayrı tavsiye ederken Rabbimiz Celle Celaluhu güçlü olmayı nasip eylesin. En küçük bir eleştiri, bir hakaret şu bu geldiğinde eyvah neyse bunları anlatmayayım ya. Ne hali varsa görsün canı cehenneme demeden ısrarla insanlara güzel anlatmayı elinden geldiğince ve yaşayabilmeyi nasip buyursun. Rabbimiz Celle Celaluhu hal sanıyla yani anlattığını kendisi yaşayarak örnek olabilen insanlardan iyilesin. Cümlemize imanla çene kapamayı ve ahirette kul haklarından kurtulmuş, hepsini ödemiş, helalleşmiş ve Allahu Teala'nın ey kulum nidasını duyabilen, bu müjdeye erişebilen kullardan iyilesin. Amin. Sürçülisan ettik. Affola. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepiniz Allah Celle Celaluhuna emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.